sizin gece ibadetü taatınıza hazır olacaklar, kepe çevre etrafınızı saracaklar. Safların önünü tutanlara arz ettim. Safları dolduranlara, gece kıyam edenlere, gece kıyam edenlerden teheccüde girdik. Şahit ve hazır bulunurlar. Enis olurlar size. Ve melaike-i kiram, bir vaaz nasihat, bir irşat, coşkunluğu içinde iç alem i kazanmış insanlarla müsafaha yapar. Bu da onların vasifesindendir. Müslim-i Şerif'te vaka şudur. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri, Hanzele İbni Amir'le karşılaştı Medine'nin bir sokağında. Mamum, mahzun ve mükedder buldu Hanzele'yi. Hanzele İbn Amir Uhud'da şehit olan bir sahabeydi. Ve oraya abdestsiz gittiği için melekler tarafından yıkanmış, kendisine gasila-tül melayike denmişti. Bu mevzu ifade eder çok tabakat kitapları. İbn Sa'd'ın tabakatı, Ebu Nuaym'in Hilyesi daha başka kitaplarda destan halinde ifade ederler. Ama baka mücmel olarak sahihinde de var. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde de var. Müslümi şerif diyor ki Ebu Bakr ile Hanzala ibn Amir karşılaştı. Hanzala daha gençti. Genç olmasına rağmen imani bir olgunluk içindeydi. Gençti diyoruz. Zira bu vaka vefatından evvel oluyor. Halbuki vefat ettiği gün yeni zifaf olmuştu. O. Bu vaka şayet bir sene iki sene evvel olduysa vefatından demek ki 18-20 yaşında ancak vardı. Bu Yahudilikten dersini almış ve ikinci Nura erişmiş. Ondan sonra Resul-i Ekremle tam tenevvür etmiş. Ufku aydınlanmış, çok nurani bir insandı ki melekler bunu yıkamayı şeref saydılar. Cenazesini teşhi istikbal ve cenazesinde hizmet etmeyi şeref saydılar. Hazreti Bekir'le karşılaşınca "Nafaka Hanzala tu" dedi. hanzele münafık oldu" dedi. İnsan kendi kendini münafık sayması tehlikelidir. Ama seyyiat ve kusurlarından ötürü kendi kendine az çok münafık alametli var, endişesiyle bakması bu imanının kemalindendir. Kendini tam kurtarmış, kurtulmuş görme, kendini kurtarmış kabul etme, kendi kendini kurtarmış kabul etme bu gafletin ifadesidir. Hazreti Ömer'i sayıyor, de gördüm. Hazreti Ömer akıbetinden endişe edenlerdendi. Hazreti Ayşe akıbetinden endişe edenlerdendi. İbni Mesut akıbetinden endişe edenlerdendi. Merhum Kastalanı diyor ki 20'ye yakın sahabe vardı ki kendi haklarında münafık olacaklarından endişe ederlerdi. Size ne anlatıyor bu? Sen böyle bacaklarını gerip gaflet içinde otururken akıbetinden endişe değilsen, ...ben senin baş aşağı cehenneme gideceğinden endişe ederim. Ne anlıyorsun bundan? Benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu. Müslüman olduktan sonra secdesiz baş taşımamış omuzlarında. zekatsız şey taşımamış, servet taşımamış omuzlarında. Ve giderken bir keçi bırakmış arkaya. O kadar servet bırakmış. Ben akıbetinden endişe ediyorum. Münafık olabilirim diyor. Sen ne anlıyorsan anla. Hiçbir şey anlamıyorsan, hiçbir şey anlamamışsın demektir. Yirmi sahabi akıbet endiş idin Neticelerinden korkuyorlardı. Zayıf fakat arz edeyim. Zayıf. Fakat arz edeyim. Ömer'in endişesini görüyoruz. Hz. Ayşe'nin endişesi çok derindir onu Bahari ve Müslim'de müşahede ediyoruz. Ehline şefaat eder misin? Kim diyor? Yedi yaşında gözünü Resul-i Ekrem'in saadet hücresinde açmış. Kıyameti kıymetiyle peygamberimizi görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir vücut görmemiş, bir yabancıya gözü düşmemiş, erkek olarak onu tanımış. Ezvaci Tahirat'ının sultanı olmuş. Kadınlık alemine ait ilmin altın oğlu olmuş, onları intikal ettirmiş. Bütün hayatın nuraniyet içinde geçmiş. Sahabe-i kiramın kadın ve erkeğine, tabi nizamın kadın ve erkeğine mürşidelik, muallimelik yapmış. Ama diyor ki, ehline şefaat eder misin o gün? Etmezse akıbetinden endişe ediyor. Ağlıyor, niçin ağlıyorsun ya Ayşe? Akibetinden korkuyorum ya Resûlallah diyor. Cehennemden endişe ediyorum ya Resûlallah diyor. Hiçbir şey anlamıyorsanız, hiçbir şey anlamamışsınız demektir. Nâfaka hanzele. Hanzel'e münafık oldu diyor Hz. Ebu Bekir'e. Bu da ne diyor? Ya Ebu Bekir diyor. Resul-i Ekrem'in huzurunda durduğumuz zaman, cennet, cehennem ve hakaikten bahsediyor, reyel ayin gibi geliyor bize. Öyle oluyor ki kendimizden geçiyoruz. Vecd ve isiraka gömülüyoruz. Evlat, ezvaç ve dünyaya daldığımız zaman her şeyi unutuyoruz. Evlat, ezvaç ve dünyaya daldığımız zaman her şeyi unutuyoruz. Hz. Ebu Bekir belki o güne kadar bunu düşünmemişti. Ya ben de öyleyim dedi. Yani manası öyleyse ben de münafık oldum diyordu Hazreti Ebu Bekir. Haşa. Haşa ne hanzele ne de Hazreti Ebu Bekir. Böyle bir sukuttan fersah fersah yüce, mualla ve mukaddestirler. Bununla beraber meselenin vüza kavuşması için Resul-i Ekrem'e gittiler. Resul Ekrem'in huzuruna girince sordu Niçin geldiniz? Nafaka Hanzalatu. Ya Resulallah Hanzala münafıklık işaret ediyor. Nifak alameti var. Niçin? İçi başka dışı başka. Sizin huzurunuzda başka, dünyada başka. Ben aynı havayı aynı kıvamı muhafaza edemiyorum. Münafık iki türlü görünen demektir. Burada başka orada başka demektir. Ben dual göründüğümden ötürü münafıklık alameti hissediyorum. Hazreti Abu de ders almak için dinliyordum. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Lo tedumuna kama tekununa indi wa zikr la safahatkumul malaikatu ala fursukum wafid turukum. Avkama qal. Wakin ya hanzale saat Ev anen fa anen, selasa mert. Eğer benim huzurumda durduğunuz gibi devam etseniz ve sonra öyle çarşıya pazara gitseniz, melekler iner de sizinle müsafa yaparlar. Hatta yattığınız döşeklerde sizinle müsafa yaparlar, sokaklarda sizinle müsafa yaparlar. Fakat ya hanzela, bir saat Rabbiniz'e ibadet, sonra o neşve içinde dünyaya çalışma. Ama bir temamiha Rabbi Kerim'i kafadan çıkarmama. Allah'a kulluk zamanında kulluk yapma. Huzurda huzuruna adabına riayet etme. Döşekte döşeğin gerektiğini yapma. Çarşıda çarşının size tahmil ettiği vazife yerine getirme. Ve bütün bunlar arasında Rabbi Kerim'i kalbinden çıkarmama. Yani sizin yaptığınız münafıklık değildir. Haşa hakkınızda siz nifak hükmünü veremezsiniz. Vermemelisiniz. Belki o benim huzurumun kazandırdığı şeydir. Bunun içindir ki İmam Rabbani Hazretleri bir anı seyyale vücud en ver binlerce sene vücud ebtere mürecehtir buyuruyor. Nurlu bir dakika yaşama, melekelerin müsafaa edecektir. Huzuru Resulullah Davası nasihat ve irşadın coşkunluğuyla kalderi rikat kazanan insanlar o hali devam ettirdikleri müddetçe melek elini müsafaa ediyor. Öyleyse, yer yer bizim coşmamız, kalbimize rikkat kazandırmamız, incelmemiz ve gecelerimizi o denli ihya etmemiz, bunlar kulak arkasına atılacak şeyler değildir. Kasveti kalpten Allah'a sığınalım, yaşarmayan gözden Allah'a sığınalım, duymayan duygu ve kalpten Allah'a sığınalım. Bir anı seyyale incelik, bir anı seyyale seyyâle Meleküt âleminin dudaklarını senin ellerine yapıştırıyor. Belki melek kapanıyor, bacır bacır senin ellerini öpüyor. Meleğin bir vazifesi aşk ve coşkunluk insanıyla müsafa yapma, belki muanaka yapma, elinden tutma ve bir lahza ondan ayrılmama. Cenab-ı Hak aşk u şevk ile gönüllerimizi meşbu kılsın inşallahü teala. Bizi hakikata, hakaikı aşina eylesin inşaallah Teala. Melaike-i kiram bizimle beraberdir. Bizimle beraberdir, tekrar edeyim. Onlara en iyisi celis olmada bir kısım şartlar vardır. Layık olmamız lazım. Onları tenfir edebilecek, kaçırabilecek havadan uzak bulunmamız lazım. Secdesiz bir başın yanında melaike-i kiram yoktur. Duygusuz bir gönlün yanında melaiike ikram yoktur. Vaka hadisi şerifler bir kısım meseleleri saymış burada. Mesela müslim Şerif "Men ekale'l basale ve'suma vel kurase fe la yaqrubanna mescidena te innel melaiike te ta'azza mimma minhu o ''Kim soğan, sarımsak ve pırasa yerse namazgahlarımıza gelmesin, yaklaşmasın.'' buyuruyor. ''Zira melekler insanların müteazzi olduğu şeyden müteazzi olurlar.'' ''Kerih, raiha, eder şeyleri yapmış kimseler mescitlerimize gelmesinler.'' ''Zira insanları rahatsız eden melekleri de rahatsız eder.'' buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ''Soğan, sarımsak, kürras, pırasa.'' diyor, ''Sigara yoktu o zaman.'' Sigaranın mümini iz'ac etmesi onlardan daha beterdir. Öbürlerine herkeste bir alışkanlık vardır ama sigara da yoktur. Sigara yoktu. Zira hükmün menatını söylüyor Allah Resulü. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِنْ مَا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُوا اَدَمٍ İnsanın rahatsız olduğu şeyden melekler de rahatsız olurlar. Binaenaleyh, meleğin bize en iyisi olabilmesi için duan sarımca ile ilim müzakere meclislerimizde ve mescitlerimizde yaklaşmayacak. Mutefakun aleyh bir hadis-i şerifte. El sure la İçinde suret bulunan, resim, şekil, heykel bulunan bir eve melek girmez. Meleğin enisi celis olmasını arzu ediyorsanız bu Buhari Müslim hadisi onu dışarıya çıkaracaksınız. İbn Mace'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte la tedkhulul melaiketu baytan fihi kelb ve la La tedkhulul melaiketu baytan fihi kelb ve la sure. Yani la tedkhul baytan fihi sure. Melekler içinde kelp ve suret bulunan eve girmezler. Ve Ebu Davud'un es hadisi şerifte ifade buyuruyorlar. Onların hadisi şerifinde de el melaiketu لَا تَدْخُلُ بَيْتَنْ فِيهِ جَرَسْ Melek içinde çan bulunan bir eve girmez. İçinde çan, çıngırak bulunan bir eve girmez. buhari Müslim'deki bir hadisi şerifte böyle bir rekbe, cemaate, kervana, bana melek enis olmaz buyuruyor rasûl ve sellem Bu çeşitli hadisi şeriflerde bazı şeyler ilavesiyle gördüğümüz şeyler şunlar oluyor. Soğan, sarımsak, pırasa, sigara vesaire gibi şeyler. Müminlere eziyet eden aynı şeyler, meleklere de eziyet eden aynı şeylerdir. Soğan, sarımsak, pırasa yemek haram değildir. Bunları pişirip yiyeceksiniz ama çiğ çiğ onları yuttuktan sonra mescide gelmeyeceksiniz. Çünkü müminlere eziyet olur. Öyleyse mescide gelmek için hazırlanacaksınız. Mescide geldiğiniz zaman, kimseyi rahatsız etmeyecek bir hava içinde gireceksiniz ki, melekleri de rahatsız etmiş olmayasınız. Öyleyse bir kelbiniz olabilecek sizin, maşiyenizi bekleyen, koyununuzu bekleyen, çitinizi bekleyen, varsa bağınızı, bahçenizi bekleyen, ama onu evlerinizin içine kadar sokmayacak melekleri tenfir etmeyeceksiniz. Sigara içmenize ben bir şey diyemem, diyecek cesaretle de değilim. Bu bana istifta edildiği zaman, sorulduğu zaman bu mevzudaki noktayı, nazarımı arz ettim. Ama müminleri bununla dahi iz'aç etmeyeceksiniz. Mümini iz'aç ettiğiniz zaman katiyen bileceksiniz ki, meleğin sizinle münasebeti kesiliyor, artık o size en ve celis değildir. Öyleyse, ön safta yanınızda, safları doldurmada başınızda, Gece kıyamettiğiniz ettiğiniz zaman, el pençe divan durduğunuz zaman arkanızda saf bağlayan meleklerin sizin sağınızda, solunuzda, önünüzde ve arkanızda olmasını arzu ediyorsanız onların size gelebileceği havayı muhafaza edeceksiniz. Gelmelerine müsait bir vasat hazırlayacaksınız, bir mihmandar olarak aziz bir misafiri istikbal havası içinde onları karşılayacaksınız, onlara izaz ve ikramda bulunacaksınız. Hatta bunlara munzam olarak, hayızın yanına gelmez eğer keyf için öyle duruyorsa. Yani hayız müddeti bittikten sonra yıkanmıyorsa, günübün yanına gelmez, yıkanma fırsatını elde ettikten sonra yıkanmıyorsa, ve sılayı rahmi kat edenin yanına da gelmez. Yani anne ve babasına saygısız olanın yanına da gelmez. Onları ziyaret etmeyenin yanına da gelmez. Onlara karşı gerekli olan tazimat ve tekrimati ifade etmeyenin yanına da gelmez. Hadisi şerifleri, meleği tenfir edilen eden hususlar arasında sıralanmaktadır. Ve meleklerin bir başka sınıfı, vefat vazifesi ile alakalı, başlarında Azrail aleyhisselam vardır. Memleketi kana irine boyanların Allah başlarına musallat etsin. Başlarında Azrail Aleyhisselam vardır melekül mevt. Vefat ettiren melekler. Vefat ettiren melekler üzerinde uzun boylu durmayı düşünüyordum. Ezan-ı Muhammed'inin okunması bu imkanı vermedi. Aldı elimden. Vefat ettiren melekler mümin vefat edeceği zaman başına gelirler. Arzı neşat ederek neş'e verici mahiyette, huzur ve saadetle dolu olarak müminin başına gelirler. Ve شِطَاتِ نَشْطَةٍ Neşe içinde, huzur verici olarak onun ruhunu kabzederler. Gözleri Mele-i Âlâ'ya dikilir. Cisminde duyduğu küçük bir acıya rağmen, belki Allah bazen onu da ona unutturur. Mele-i Âlâ'nın müşahedesi ve neşvesi içinde kendinden geçer. Kafirlere Allah Celle Celaluhu öfke, ünf ve şiddetle bir kısım melekler musallat eder. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Onlar da adeta ipeyi dikenden çıkarıyor gibi parçalıya parçalıya ruhlarını kabzederler. Bin türlü acı duyarlar, bu acı daha doğrusu derinlemesine ruhlarında kendisini hissettirir. Çünkü gidecekleri yeri görürler, gidecekleri hakimin huzurunu müşahede ederler. Gidecekleri yerin manzarası işlerine dehşet salar. Onun için kalp kala içinde, ruh bunalması için de ruhlarını Allah'a teslim ederler. Hafizanallahu <gülüyor> eyyakum. Allah bizi ve sizi, Cuma'da camiye gelen başını yere koyan müminleri muhafaza buyursun kötü encamdan. En وَلَوْ <gülüyor> تَرَائِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ kafirler ruhlarını Allah'a teslim ettikleri zamanı bir görsen diyor. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim bir görsen diyor ferman ilahi. Lisani subhani olarak bir görsen diyor. Melekler nasıl yüzlerine ve ayaklarına vuruyor? Nasıl hitap ediyor? Nasıl eza ve cefada bulunuyorlar bir görsen? Yani tasavvurun fevkinde. Yani düşünemezsin o anda onun maruz kaldığı bela ve musibeti ve Allah Resulü Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte baki garkatta şöyle buyuruyor. Mümin halatiniz aza geldiği zaman ihtidar hali deniyor buna dinde. Ruhunu Allah'a teslim edecek an, uzuvların birbirinden veda edip ayrılma hengamında, ademi merkeziyetin kısmen üzerinde hükmünü icra etmeye başladığı hengamede, beyindeki fakültelerin Vücuttaki uzuvlardan alakasını kestiği hengamda, ruhun kanat çırpıp semalara uçacağı hengamda, melekler gelir başında hazır bulunurlar. Gözünün kestiği kadar büyük bir sahayı melekler doldurur. Bunlarda ölüme ve vefata hazır olan meleklerdir. Ruhu müminin kabzedildiğinde bir demet gül gibi elden ele gezdire gezdire meleği alaya kadar götürürler. Ve uğradığı her yerde hüsnü kabul görür. Mümin ruhu diye iltifata mazhar olur ve bir demet gül gibi elden ele dolaşır durur. Kabirde kendisinden sualler ettiği zaman, men Rabbi kav ve men Nabi yüka ve suallerine asan cevap verme imkanına sahip olur. Yüsebbi tu Allahu amenu bil qauli yusebbi tifi lhiyatid dünya ve fil Dünya'da söyledikleri bu söz öyle rüsum bulmuş. Öyle gönüllerine yerleşmiş, öyle şuuraltı olmuştur ki akılları başlarına geldiği o dakikada aynı şeyi söylerler. Neyle oturur kalkarlarsa onunla meşbu olacaklar. Orada da onu tekrar ve terdad edecekler. Cenab-ı Hak bu kutsi kelimeyi bir düzeban etmeye bizleri muvaffak kılsın. Ne kadar burada alışırsak o kadar söyleyeceğiz onu orada inşaallahu Teala. Müminler gördüm ki ben, Haleti nezinde, sıkıldığı anda tam, kendinden geçmiş, komaya girmiş, belki hekimler çare ve derman bulamıyorlar. Belki artık şuuru tamamen kendisinden ayrılmış. Daha doğrusu söylediği söz, bakışı edişi falan filan bunlara şuuru taalluk etmiyor. Manasız, her şey manasız tamamen. Ama bununla beraber dilinde manalı bir şey var. La ilahe illallah. Kutsi kelimeyi bir an dilinden uzaklaştırmıyor. Daya daya dilin öyle alıştırmış, gönlün öyle yatkın hale getirmiş ki bakış bulandığı, kafa kendisine ait vazifeyi yapmadığı zaman dahi Allah celle celaluhu nasıl yaşamışsa öleceği anda o şeyi durmadan ona söylettiriyor. Amen tübillahi okuyanlara şahit oldum ben bizzat. Allah diyenlere şahit oldum kupkuru dili ağzında şu vaziyete gelmiş, siroz hastalığından vefat ederken göbeği böyle şişmiş, komada, oksijen çadırında bununla beraber zor dolaştırdığı dili ağzında, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğine şahit oldum. Gözlerimle gördüm, dilini ağzında zor çeviriyor ama yine Allah diyordu. Zira Resûlü Ekrem, Kul Allah'ın huzuruna dili Allah demeden ıslak olarak giderse Allah onu affeder buyuruyor. Öyle gitmeye çalışıyor ve Allah dedirtiyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşr olursunuz. Tezkiretül Kurtubi'de İmam-ı Kurtubi ben nice kimselerin başında bulundum ki vefat ederken sepeti getir, otu götür, samanı getir, atı bağla diyorlardı. Ama öylerinde başında bulundum ki, atımı getir, kılıcımı yanıma ver, benim cihad edeyim, Allah'ın adını yükselteyim." diyordum. Allah bizi Ali güruha ilhak hak buyursun, kalbimizi bununla meşbu kılsın, bize İslam'a aş, heyecan ve coşkunluk kazandırsın. Şu içinde bulunduğumuz girdaptan, böylesine mahkus talihli olmadan inşallah bu sayede kurtulmuş olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun bu son husus ariz ve amik arz edecektim. Bu kadar imkana sahip olduğum için bu kadarlıkla iktifa ediyorum. İmkan elveririz. Allah Celle Celalu İhsan ve beraber kılar inşallah. Önümüzdeki derste bir nebze veya bir iki derste cin ve şeytan etrafında da bir lahza durmak istiyorum bir fikir vermek için. Ondan sonra bu bahsi de bitirmeyi, hitamı erdirmeyi düşünüyorum. Lillahi Teala El Fatiha.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 ve işhedu anna sijdana ve sinedana ve moulana Muhammedan abduhu ve resuluh. Al-sabiq ilalana minuhur ve rahmetinl-ı alamina zuhuruh. Fıllallahü Teala عليه عنا آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. <مسؤال> İnsan tek başına şu dehrin hadiseleri karşısında kendisi için çizilen yolda yürüyemez. Omuzuna yüklenen bağır yükler altında rahatlıkla sahili selamete çıkamaz. emn eman içinde varması gereken yere varamaz. İnayeti ilahi gerektir ki insanın elinden tutsun, İnsanı sahili selamete çıkarsın, emniyete erdirsin. Daru's selamı hazırlayan Allah'tır. Selam yurduna giden ehli selamı hazırlayan, dünya ve ahiret emniyeti, esenliği içinde bulunanları hazırlayan Allah'tır. Daru's selam'a davet eden Allah'tır. Oraya insanları ulaştıracak yine Allah'tır. Vallahu yedu ila daris selam ve yehdi men yesha ila sirat'il mustakim. Darus selam'a davet eden odur. İçinde acı duymadan, üzüntüyü görmeden, tasayı tatmadan huzur içinde yaşayacağınız hayatı, o hayatın mahallinde hazırlayan Allah'tır ve oraya giden yolu, sırat-ı müstakimi hazırlayan Allah'tır. Sizi o yola hidayet eden yine Allah'tır Celle Celaluhu. Bu upuzun beşeri yolculukta, yolun her zıksağında ve varyantında Allah elinizden tutarsa, siz masluba ve maksuda ulaşırsınız. Bir yerde Allah'ın inayetinden mahrum kalırsanız baş aşağı gelirsiniz. Öyleyse bu ebet yolcusu melekut alemiyle sıkı münasebet kuracaktır. Ferdi ailevi ve içtimai vasifelerinde sıkı münasebeti olacaktır öbür alemle. Sık sık kalbiyle, adeta o alemle muhabere yapacak. Oradan gelenlere dikkat edecek, oraya göndereceği şeylere dikkat edecek ve böylece gittiği bu yolu emniyet altına almaya çalışacak, ahiretini garantilemiş olacak. Cenab-ı Hak bizi bu salih güruha hat buyursun. Bu arada şu hususa da dikkatinizi çekeyim. Büyük vazifeleri birden yüklenme ve bütününü birden yapma iddiasında değiliz biz Müslümanlar. Bütün duygu ve düşüncemiz ferdi hayatımıza istikamet kazandırmak, sonra istikamet kazanmış fertler sayesinde cemiyetin, cemaatin istikamet kazanmasını temin etmek, gönüllere istikamet kazandırmak. Ruhlara duruluk kazandırmak, duygulara duruluk kazandırmak ve böylece salih fertlerin teşkil edeceği bir cemiyete yol açmak. Onu kim kurarsa kurtun, o cemiyete kim vaziyet ederse etsin, biz aklımızdan geçirmiyoruz. Müminler olarak, müminlerin hissiyatına tercüman oluyor ve diyorum ki, biz teker teker müminler olarak Evvela kendimize istikamet kazandırmak, sonra bir kısım fertlere ahirete giden yolu göstermek, onların bu yolda durumlarını teminat altına almak, cennete gitmelerini kolaylaştırmadan başka bir şey düşünmüyoruz. Hiçbir ehli dünya, hiçbir menfaat içine inhimak etmiş kimse, ahireti görmeyen kimse bizden endişe etmesin, duyanlar duymayanlara duyursunlar, Kimsenin dünyasına karışma niyetinde değiliz, dünyaya tapanlar dünyanın altında kalsınlar ve dünyaları başlarını yesin. Bizim nazarımızı ahiret doldurmuş, bizim nazarımızı Allah'a iman eden gönüllerin büyük yapacağı bu büyük iş doldurmuş. Bundan başka bir şeyi aklımızın köşesinden geçirmiyoruz. Aleme bir teminat ilanıdır, alem duysun bunu. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu her lahza meleğin tesellisiyle teselli dar olan Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem korkunç uçurumların başında yalnız yapayalnız inkisarı hayale uğramakla karşı karşıya kaldığı dakikada Cibril'in tebessüm gamzeden bakışlarıyla karşı karşıya kalan Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Nar namrut atılırken Hazreti İbrahim'e teselli veren Cibril'le her an yüz yüze karşı karşıya Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem yolumuzu çizmiş, erkanını getirmiş, o olanı söylemiştir bize. Taif'e gitmişti Akabe anlaşmaları esnasında. Akabe'de gelen her kabile, her kafile ile görüştükten sonra Onlardan elde edeceği bir şey olmadığını anlayınca Taif'e gitmeye karar vermiş ve Taif'e gitmişti. Çeşitli vesilelerle çeşitli yönleriyle arz etmiştim bu hususu. Ve orada Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a yüz verilmemişti. Ne çirkin şeydi ve ne çirkin söz. Orada onlara cennet müjdesini götüren Resul Ekrem'e yüz verilmemişti sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbi hayatlarına hayat nefretmek üzere, mürde gönüllerini ihya etmek üzere kapılarına kadar giden o muhyi ve mürşid, yüz bulamamış, geriye dönmüştü. Taşlana taşlana, başı, ayağı, bacağı gibi kalbi de kırık, öylesine münkesir geriye dönmüştü ki, içinde bulunduğu sıkıntıdan ne etrafını görüyor, ne de kat ettiği mesafeyi biliyordu. Tarnus Talib'e kadar gelmişti de işin farkına varamamıştı. Saatlerce Taif'ten uzaklaşmış, yeniden Mekke'nin sinesine dönecek bir noktaya gelmişti de yolu nasıl kat etmişti bilememişti. Kim bilir en yüce alemlerden daha yüksek o gönle o dakikada neler dolup taşıyordu, neler düşünüyordu, ümmeti için neler diliyor ve neler dileniyordu. Hazreti Muhammed'in gönlüne nigehban olamadığımızdan, bu mevzuda tevil ve tefsire kalkmayı suya edep sayıyorum. Karinus Alibe gelmişti ki, başında kendisine bir serinlik saçan, adeta bir esintiyle gelen bir bulutu hisseder gibi olmuştu. Canı dudağına geldiği, ümitlerin suya erdiği dakikada başında bir bulut hissediyordu. Resul ü Ekrem'i ıslatacak, suya gark edecek bir buluttu, zemini sulayacak bir buluttu. Nazarını çevirdiği zaman Cibril'in tebessümüyle karşı karşıya kaldı. Acı bir tebessüm, Rabbden bir selam ve bir kelamla gelmişti. Rabbin sana selamı var, İşte yanımda dağlara müekkel, melaike emrine amadedir. Müsaade buyurursan çıkıp, sana senin arzunu soracaktır. Cibril vasıta, Cibril perdedar, Cibril yol gösterici, melek huzuru Risalet Benahiye Sallâmehü selâm çıkamıyor. Elini kolunu sallaya sallaya, koca bütün kürelerin dağlarına mühekkel melek, resûl Ekrem'in huzuruna kapıyı vurmadan çıkamıyor. Cibril hususi kalem müdürü gibi istizan ediyor, müsaade buyurursan ya Resûlallah, işte dağlara mühekkel meleke dağlara melek melaike bir adamileri atıyor. Ya Resulallah, hakkın sana selamı var ve bir de kelamı var. Ferman ettiler. Eğer müsaade edersen Akşabe'yi onların başına koyayım. Şu Mekke'nin iki dağın onların başına koyayım. Resul Ekrem irkildi ve şöyle dedi. Bel ercu en yukhrijallah min aslabihim men yabudullah ve la yushriku bihi şey'a. Belki ben şunu Allah'ın rahmetinden ümit ediyorum. Dağ başlarına koyup onları ezmeyi değil. Rabbimden recam benim şudur. Onların zulmünden sadece kendisine kulluk yapacak, eş ortak koşmayacak, şirkete düşmeyecek birini çıkarmasıdır. Ben Rabbimden bunu istiyorum diyordum. Biz Rabbimizden bunu istiyoruz. Ortalığı kanın irinin götürdüğü devirde dahi bunu istiyoruz. Bu cehennem numun manzarayı malif yuvalarında hazırlayanlar karşısında bunu istiyoruz. Erjuh en yucri Allahu min aslabim men yabdullah ve la yushlikubi shi'a. Rabbim bozuk sülplerden, bu odunlaşmış cisimlerden, bu kumdan ve çölden. Kendisine kulluk yapacak, taze mi taze, taravetli mi taravetli, genç mi genç, şebabeti üzerinde inanmış gençler çıkarsın, bunu düşünüyoruz. Rabbimiz ümitlerimizi tahakkuk ettirsin, bizi nevmit ve inkisari hayale uğratmasın inşallah. Resûl-ü Ekrem dediği olacaktır. Anlattığım, Kaç defa anlattığım o vakta orada cereyan ediyor. Bir üzüm bahçesinin yanında, biraz evvel meleğin istediğini tatlı şekilde reddeden, kanlar irinler içinde, yaralı, bereli ve kırık kalbiyle Rabbine el açıp, sen bu cemaat içinden bozulmamış sağlam bir şey çıkar diye, dilek ve dilenmede bulunan Resul Ekrem'in duası kabul olmuştur. Üzüm bağının dibinde, o, kendinden ayrıldığı lahza ve dakikada, karşısında bir temenna, bir serfuru, bir reveransla bir üzüm tabağı, bir kölenin bulunduğunu, arz-ı didar ettiğini görür. Köle üzüm tabağını Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a uzatır, birkaç dakika geçmemiştir daha. Hasımlarının, düşmanlarının eliyle Allah Habibine üzüm göndermiştir, cennetten gönderir gibi göndermiştir. Üzüme elini uzatırken kalbi kırık Nebi, Allah'ın adıyla manasına Bismillah'dır. Köle işte o dakikada vurulmuştur. Arapçaya aşina olmuş köle, dili bilen köle beyninden vurulmuş gibidir. Bu nasıl laf böyle? Bu nasıl laf ki tevhid ifade ediyor? Bu nasıl laf ki ortalığı şirkin kapladığı dönemde göklerden haber göklerden ses ve nefesle dolu? Bu nasıl laf ki, Allah'ın adına manasını taşıyor. Sen kimsin diyor. Garip adam, sen kimsin? Nasıl buraya geldin? Allah Rasûlü münkesir, mahzun, dudağın dağılmalı bir hal. Ya sen kimsin diyor ona, Ben Ninovalı. Ben Ninovalı Addas isminde bir köle. Bunu deyince Allah Rasûlü ıçkırıklarını tutamadı, ağladı. Bir mazi sinema şeridi gibi gözünün önünden geçmeye başladı. O İbrahim'e yol gösteren vadiler, o Yunus'u koşturan vadiler ve sonra nihayet Yunus'u kavminin içinden alıp götüren vadiler, sinema şeridi gibi Resul ü Ekrem'in gözünün önünden geçti. Yirin yirin peygamberlerin, Rabbin emrine lebbeyk, Allahu lebbeyk diyerek peygamberlik vazifesini yaptığı o vadiler, Sanak Sanak rahmetin yağdı, çağlayanların çağladığı o vadiler, Sinema şeridi gibi Resul-i Ekrem'in gözünün önünden geçiyor, bu sele bir sel de gözüyle katıyordu, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kardeşim Yunus'un memleketi, sen Yunus'u nereden biliyorsun? Ben de onun gibi peygamberim, Onu kavmi kovduğu gibi beni de kovdular, ben de yüz bulamadım, İlkifat göremedim, cemaatime içimi, derdimi anlatamadım, bizim derdimiz de budur. Of oflarımızın arkasında bu vardır. Yanan neslin karşısında duyduğumuz ıstıra, budur bizim derdimiz, başka bir derdim yok. Bütün müminlerin derdi de bu olsun inşallah. Kardeşim Yunus'un memleketi, sen Yunus'u nereden biliyorsun? O da benim gibi bir peygamberdi. O da kavmi tarafından anlaşılmamış, anlaşılamamış ve kovulmuştu. Addas bu sözü duyunca aradığını bulmuştu. Gökte ararken halk ifadesiyle yerde bulmuştu. Ben seni nerelerde arıyordum, meğer nereye gelmişin deyip. Resul-i Ekrem'in üzerine abandı, saçını, sakalını öpüyordu. Gözyaşlarıyla başını yıkıyordu. Resul-i Ekrem Mekke'ye dönerken ciddi bir gıpta içindeydi. İçi sevinçle doluyordu. Bir dakika evvel ellerini açıp, surklerinden bir tek adam çıkıp sana ibadet edeceklerse, ya Rabbi mahvetme isteği diye, isteğinde bulunduğu şey tahakkuk etmişti. Böyle bir duada bulunmuştu ve bu duayı Allah kabul buyurmuşlardı. Ekrem sallallahu aleyhi ve Ekrem sevinç ve huzur içinde Mekke-i Mükerreme'ye dönüyordu. Önünde yeni yollar vardı, yeni addaslar iltihak edecekti. Yeni gençler bu nur hüzmesine ve havzuna kavuşacak, ateşlerini söndüreceklerdi ve yeni itfaiyeciler, şeytanların yaktığı yangını Resul-ü Ekrem'in çağlayanlarıyla söndüreceklerdi. Devrimize kadar imtidad etti. Yanık gönüllere kadar, kırık kalplere kadar geldi, uzandı. Bizim de canımız dudağımıza geldi. Rahmetin eteğinden tutunarak diliyor ve dileniyoruz resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Hoşnut ettiği gibi bizi de hoşnut etsin. Ve bizim içimizi gıpta sevinç ve sürurla doldursun. biz ümmeti Muhammed'e hizmetten ayırmasın. Bunun dışında meclisler, hükümetler, hükümet etmeler, plan anlayışları, kabile anlayışları, ırk anlayışları, bu türlü düşünceleri bilerek bilmeyerek doğru yanlış ortaya atan, Müfsitlerin başında parçalasın, kafalarına akıl versin. Bizi şimdiye kadar yanlış anlayan, başka türlü görenlerin Allah başlarına akıl versin. Allah hümet Muhammed'in yardım olsun. Bu milleti rezil hale getiren rezillerden intikam olsun. Elaynen ahsenel kelam ve abl-an-nizam. Kalamullahil Melikil Azizil Allah'ım. Kama Allahü Tebaake ve Teala fil Kelam. Ve Eza Kurey al Kur'anu Festemiulahwan Situl Aala Kum Tırhamun. Ağud billaah min al Shaitan al Rajeem. İsmillahi al Rahman al Rahim. İnna Allahum al الحمد لله حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تظيمًا لنبيه وتكريمًا لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائر مخبراً وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم على Allahumma ﷻ ﷺ Muhammedin ve Allah ﷺ Muhammedin, kama ﷺ Muhammedin ve Allah kama bariktin kama ورد اللهم عن نسديك أبي بكر الفاروق وعمر عثمان وعلي رضي الله عنه وعن ستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابين على خير منهم والأبرار وسلم تسمن كثيرا إلى يوم الحش والقرار واحشرنا معهم بالتكاء من الله مسلم سجدهم Allah'a sığınırım. İbadallah, Allah'ın kulları. İttakullah ve ati'uhu. Allah'tan çok korkun. Sizi yaratan Rabbinize karşı çok saygılı olun. Kendisine çok muhtaç olduğunuz Allah'a karşı çok saygılı olun. Kulluktan inhiraf etmeyin. Kalbinizi müstakim tutun. Rabbinizin himayesine girin ve sizin için daima nimetlerle mukabelede bulunan Rabbinize karşı ubudiyyette ve takvada bulunun. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ kurba. Muhakkak Allah, adaletle emrediyor, Kur'an'da tarif buyurduğu gibi dürüst yaşamakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbinizi O'nu görüyor gibi O'na kulluk yapmakla emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüksek olan İslamiyetin ufkunuzda meyve vermesi istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyorum. Ve <gülüyor> enha'ani'l fahşayı ve'l münkeri ve'l bğıy. Ahlaksızın her çeşidinden gizlisinden açığından büyünden, küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden Anlayışların telakkilerin değil, Hazreti Rasulü Ziya'nın, sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size hayır halık yapıyor, nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü eğilbüyü yol içinde tek doğru yol olan Kur'an'ın yolunu bulasınız. Emnü eman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salah. إن الصلاة تنهاء الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تثنعه صدق الله العظيم